965 numaralı konu, Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın terkilerine adam bindirmeleri, evet, Hazreti Ömer ile Hazreti Osman Mekke'den dönerlerken, muhares denilen yerde konaklarlardı, Medine'ye girmek istedikleri zaman hiç kimse kalmazdı ki, bir çocuğu terkisine almasın, bu şekilde Medine'ye girerlerdi, İmam Malik bunu neden yapıyorlar diye amcama sordum, amcam, Krallar gibi kibir taslamamak için böyle yaparlardı, onlar böyleydi, bugünküler ise, kendileri biner, köleleri de arkalarında sürü gibi yerde sürünerek yürürler, diyerek zamanın idarecilerini kınadı.